Ferem Müslümanlar Cenab-ı Hakk'ın inayeti her an bizimle beraber olsun son derste Melaike-i Kiram'ın vazifelerini size arz etmeye çalıştım. Kalbimizdeki meyillerden hayatı tekviniyenin en büyük kanunlarına, prensiplerine, namuslarına kadar müdahil, mübaşir, muhaliç veya sanat ilahi altışlayan Melaike-i Kiram'ın üzerinde... mevzuun kıymet ve liyakatı nispetinde değil, sadece bir fikir verme babında durmuştum. Ve son dersleri arz ederken de size inşallah bu mevzuya bir tekmili olarak... ...Melaike cinsinden yani latif olmaları itibariyle Melaike mevzunda mütale edilmeleri düşünülen cin tayfasından da bahsedeceğim demiştim cin tayfası doğrudan doğruya imanın erkanından sayılmamakta ama imanın erkanından sayılan Kur'an'ı mucizül beyan kitab-ı mukaddesimiz çeşitli yerlerinde onları ele alıp anlattığından ötürü Kur'an'ın muhtevasına inanmak fardır öyleyse cin tayfasının mevcudiyetine Kur'an'ın tarifi içinde inanmak da fardır 20. asra gelirken hasri saadet ve hasri nurdan uzaklaşmanın bir çeşit tezahürü olarak beşer inanılması gereken her şeyi teker teker rafa koymaya başladı. Ve 20. asırda inkar, küfür ve ilhat, doruk noktaya ulaşınca biz Allah'a iman ve Resulullah'a imanın da aynı şekilde kulağın arkasına atıldığını gördük. Daha önce İslam mahfilinde bu türlü meselelerin münakaşaları yapılıyor. Melek var mıdır, yok mudur? Varsa keyfiyeti nedir? Akıl bunu alır mı? Gözlerimizde biz eşya ve hadiseleri gördüğümüz, değerlendirdiğimiz halde meleğin için göremiyoruz. Münakaşaları mahfil ilmiyede başlamıştır. Daha sonra meseleler bunlara intikal etti, büyüdü. Ve hemen ellerinin ters tarafıyla İslamca bu rası hakikatları itmeye teşebbüs ettiler. Bilemediler ve bilemiyorlar ki akıl her şeyi bilememekte, göz her şeyi görememekte, kulak her şeyi işitmemektedir. Havası hamsemiz, beş duyumuz bizim belli sınırlar içinde mahpusdur. Bunlar eşra ve hadiseler dediğimiz sahadan ancak milyonda, belki birkaç milyonda birini imtisas etmekte, biriyle münasebet kurmakta ve pek azıyla alakası olmaktadır. İlim laboratuvarda bizim görme sahamızın pek az olduğunu, duyma sahamızın sınırlı bulunduğunu, hissetme sahamızın ondan daha sınırlı bulunduğunu ispat edeceği ana kadar tagi ve asi beşer, her şeyi görebileceğine ve işitilme şeheninden olan her şeyi işitebileceğine inanıyor, görmediği ve işitmediği şeyleri de inkar ediyordu, inkar etmeye başlamıştı. Onun içindir ki son asırda, batıdan gelen bu tahrip edici, Badi Harub adını vereceğimiz, yıkıcı, silici, süpürücü, götürücü, ayakta hiçbir şey bırakmayıcı korkunç rüzgar karşısında, bir kısım İslam ilimlerini yapmış kimselerin kafaları dahi sarhoş oldu. Bakışları dahi bulandı. Onlar dahi melek ve cinni tevil etme lüzumunu duydular. Onun içindir ki Ezher-i Şerifi ellerine geçiren bir kısım Batı mukallitleri başlarında aynen bizim gibi zarıklar, sırtlarında aynen bizim gibi cüppeler. Mübarek vatanımızın uğradığı akibete uğrayan Eseri Şerif o hocalar sonra sakallarını kesti, sarıklarını attı, hatta Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz ama cin, peri, şeytan vs. melek bunlar mikroplardan ibarettir dediler. Batıdan gelen Badı harup herkesi sarhoş etmişti. Kafirlerin kalbi hayatlarını öldürmüştü. Tamamen his dünyalarını söndürmüştü, müminleri de nezze yapmıştı. Burunlarını tutamıyorlardı, sümüklü böcek gibi her tarafı telvis ediyorlardı. Muhbir-i sadık kayıp bin gözüyle bir hakikat anlatıyor. Bir rüzgar esecek, bir duman zuhur edecek ahir zamanda. Bu kafirleri öldürecek müminler de bundan zükkam olacaklar. Dikâri manalarından bir tanesine mevzumuzu yükleyelim, onun üzerine koyalım. Bir küfür ve dalalet rüzgârı esti, her şeyi maddiyeciliğe irca etme rüzgâr fırtınası esti. Din iman namına, maneviyat namına, ruh namına, kalbi hayat namına adeta hiçbir şey ayakta bırakılmadı. Batı tamamen materyalist olduğu Hz. Mesih'in arkasında olmasına rağmen. Doğuda korkunç bir nifak şebekesi, mad materyalizmi, maddeyi temsil etti. Nifak şebekesi, sureti haktan görünen, memleketleri kana boyayan, en milli, en medeni, en mütemeddin memleketlerin içinde vahşet ordusu halinde çalışan, nifak şebekelerini idare eden doğudaki nifak şebekesi, tamamen manayı ve ruhu inkar ettiler. Ve bunun Müslüman aleminde küçük bir tesiri oldu. Zükkem oldular onlar da. Eseri şerifi bir asırdan beri idare edenler, sair memalik-i İslamiyedeki mahfil ilmiyeyi ellerinde tutanlar, ilmi mahfillerde konferanslar, kongreler veya bilmem uluslararası ne toplantılar idare edenler, zükkem oldular bunlar da. Burunları akmaya başladı. Melek ayrı şekilde tevil'e uğradı. Allah'ın desti kudretiyle meydana gelen mucizeler ayrı şekilde tevil ve tefsire uğradı. Cin ve de yazdıkları tefsirde mikroplar deyip geçiverdiler. Bilemediler ki zavallılar. Şu kemikleri sadefleşmiş işledikleri cinayetin hesabını vermekte bulunan zavallılar. Bilemedik, bilemediler ki... Alem gördüğümüz sahadan ibaret değildir. Şehadet alemi, kayıp alemi üzerinde çok tekrar edilen bir söz tenteneli perdedir. Ve asıl alem bu alem açtıktan sonra görülecek, duyulacak ve hissedilecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri çeşitli fırtınalar karşısında hakaik imaniye mevzunda bizi tereddüt ve şüpheden masum ve mahfuz buyursun teferruatına kadar muhbir-i sadıkın haber verdiği, fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirdiği bütün hakaik-i âliye İslamiye'ye inanmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah. İşte bu hakikatlardan bir tanesi de cin hakikatıdır. Beşer arasında da gördüğümüz bir hakikat vardır. Büyük tehlike evvela ...gelmeye azmederken kendini inkar ettirir. Hastalıklar kendilerini inkar ettirirler. Mikroplar yapacaklar, ifi sessiz sessiz yaparlar. Yere serecekleri bir dişiniz ise şayet... ...yere serileceği, iflası söküleceği ana kadar siz hiçbir şey hissetmezsiniz. Ağrıyı, sızıyı hissettiğiniz zaman ise onun kablanması ve doldurulması gerektiği bir devre başlamış demektir. Şeytan ve cin hususiyle cinlerin keferesi, meredesi şeytanlar mevcudiyetlerini inkar ettiriyorlar beşere. İnkar ettiriyorlar, beşer onu inkar ettiği nisbette şeytanın hakimiyeti teessüs edecektir. Komünizmin işgaline uğrayan memleketler bizzat komünist yazarlar tarafından, gazeteciler tarafından bütün dünyada komünizm tehlikesi yoktur, vavelasıyla geldi. Komünizm tehlikesi inkar edildi. Ve ancak bu kaideler üzerinde gelişti, yükseldi, devleşti ve küçük devletleri yuttu. Nerede çeşitli ad altında bu korkunç tehlike gelişiyorsa orada ciddi inkar şebekeleri, Ciddi inkar fakülteleri vardır, çalışır. Yoktur, sureti katiyede. Ama ne zaman işin zimamları olurlar? Veya bu azgın ve taşkın, dahil cemaat zimamı ele alır, gemi azıya alır. İşte o zaman derler, tamam geldik işte, neyiniz varsa yapın. Şeytan kendi mevcudiyetini inkar ettiriyor. Bu asırda inkar ettiriyor ve kimsenin gözüne de görünmüyor. Zira insanların içine girmiş 20. asırda ve 20. asırda kafir ve mümin devletlerde bir şeytan hakimiyeti hüküm fermadır. Cinlerin meredesinin hakimiyeti hüküm fermadır. Şeytan Allah'a karşı ilk isyanında neler sayıp döküyor? Sayıp döktüğü şeyler arasında fısrat kanunlarına müdahaleyi görüyoruz. Fıtrat diye sahibi şeriatın bize talim ettiği şeyleri değiştireceğini görüyoruz. Görüyoruz hayvanların gidiş yapılacağından, filkata fıtrata müdahale edeceğinden ve etireceğinden bahsediyor. Tabiata şöyle müdahale edecek ve beşerin yüzünü fıtra hayattan şöyle döndüreceğim diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in icmalen ele aldığı bu meseleyi müsaade ederseniz tafsil edelim. Şeytan diyor ki, ben Adem'den ötürü madem asi sayıldım, Beşer'den ötürü asi sayıldım, dergâh-ı ilahiyeden kovuldum. Öyleyse ben hakimiyetim adına beşere içki içireceğim. Hakimiyetim adına beşere zina ettireceğim. Hakimiyetim adına beşere faiz yedireceğim, rüşvet yedireceğim, çeşitli ticari süpekülasyonlara zorlayacağım, ahlaksızlığı işlerinde hakim kılacağım. Hak ve hakikat adına mahkeme kesen, kanun koyan kimseleri tam adıma kanun kesirecek ve ahkami ı ilahi ayaklar altına aldıracağım. Senin, senin adını unutturacağım beşere. Peygamberlerinin adını ve namını unuturacağım beşere. Beşeri gayri fıtri ve gayri tabii bir hayata zorlayacağım ki o hayat içinde kurtulmak için bocalarken yeniden iyice batacaklar. Fıtratı, tabiatı terk ettiklerinden ötürü yaralanacaklar. Bu yaralarını yine gayri fıtri ilaçlarla tedavi edecekler. Yaralarını kanlıran haline getirecekler. Senin kullarına bunların hepsini akla hayale gelmedik bu melanetleri teker teker yaptıracağım diyor. Şeytan icmalen saymıyor, tafsir etmiyor bunları. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı bir asinin ses tonuyla ve feryadıyla, bir tağinin korkunç baş kaldırmasıyla Allah'a karşı icmalen anlatıyor bunları. Fıtrat kanunlarına müdahale edeceğim. Sizin fıtrat dediğiniz, Resul Ekrem'in Kutubü hadis ya da Fıtrat diye anlattığı her şeyi değiştireceğim. Sizin arpa ve buğday tarlalarınızı yerine ben zehir zemberek ekeceğim. Siz eşşav hadiselerin dışına çıkın. Mualla mevki'den olup biten şeylerin akışına ve seyrine bakıverin. Sonra şeytanın feryadına kulak kesilin. Göreceksiniz şeytanların artık açıktan insanlara görünmesine lüzum kalmamış, fitne ve fesada uğramış, bozulmuş her mütefessih vicdan, şeytanın taht kuracağı bir otak haline gelmiş. Ve dıştan, beşere Allah'ın kullarına, Hazreti Adem gibi hilafetle serfiraz olan, Allah'ın en ekrem ve en eşref mahlukuna müdahale edemeyen şeytan, dıştan müdahale edemeyen, Karşıdan görünerek onu değiştiremeyen şeytan, 20. asırda insanların içine girmiş, adına ve sanına hakimiyet kurdurmuştur. Zaten beşer arasında da tehlike öyle değil mi? Haçlı seferleri daha iyi değil miydi tehlike olarak? Başlarını yesin seferler onların, onların o seferleri bu gaileleri başımıza açtı. İyi sözü kullanılmaz onların hakkında. Şöyle diyeyim, Devrimizde maruz kaldığımız musibetlerden daha hafif değil miydi haçlı seferleri? Zira tehlike dışarıdandı. Tahşidat yapma, zuhuru koruma imkanı vardı. Müminler rabıta yaparak sinelerini geriyor ve düşmanlarını yenebiliyorlardı. Kurt gövdenin içine girince saray çöktü. Kendi cemaatinin verayetinin başına çöktü. Düşünmeyen başlara çöktü tefekkür etmeyen başlara çöktü, hesabı olmayan başlara yıkıldı, terkip fikir ve ruhundan mahrum olan köhneleşmiş anlayışlar üzerine yıkıldı. Kut gövdenin içine girdi. Şimdi tehlike çok daha çetin, çok daha zorlu, kırılmaz demirden leblebim. Aynen öyle de şeytan gövdenin içine girmiştir gururuyla, kibriyle, öfkesiyle, tuyanıyla, feveranıyla, şehevat-ı nefsaniyesine, düşkünlüğüyle, hırsızlığıyla, daha akla hayale gelmedik, ne melanet ne melanetiyle. Herkes tecessüm etmiş bir şeytandır. Müminleri tensih edeyim. Ve herkes şeytan adına korkunç bir hakimiyetin kaidesi halinde yaşamaktadır. Şeytan kendini inkar ettirdi. İnkar ettirdi de en hali kademeden en aşağı kademeye kadar sözünü hükmünü geçirtti. Alman şairi şehiri Göten'in Faust ismindeki kitabı vardır. O hayali olarak beşerin şeytanla mücadelesini tasvir eder. İlk bölüm gökte ilk oyun Allah'a karşı isyan ve ikincisi Mephisto ile Faust'un mücadelesi. Mefisto şeytanı temsil eder. Faustun aklını ve kalbini alır, bütün dünyayı karşılığında vermek üzere. Halbuki onu kuru bir kalıp haline getirir. Mücadele güçleşir. Eser biterken, beşer mi galip, şeytan mı bilemiyoruz hükmünü verir. Bize şeytan bir şarap içirdi. İçirdi sarhoş etti kalbimizi ve aklımızı aldı. Bunun karşılığında bütün dünyayı verirse dahi bakışı mahmur ve bulanı kafası sarhoş insanlar için ne ifade eder? Kalp ve ruh gittikten sonra her şey gitti demektir. Yirminci asrın beşeri işte böyle bir belaya maruzdur. Mevzu el alacağım zaman... Saksan ötüşü mahiyetinde bu türlü şeylerle kulak tırmalamanın manası var mıydı, yok muydu? Siz sormayın. Ben de vardı, yoktu müdafasını yapmayayım. Aklıma estiği gibi meseleyi tasvire çalıştım. Mevzumuz bize görünmeyen, mestur varlık. Cinlerin ahkamı Kur'an içinde yerleri olduğunu ...ve beşerin bunlara inanmasının vacip olduğu hususunu arz ediyordu. Cin tayfası, şeytan tayfası ne vehim ne hayaldir... ...ne beşeri kuvvetten garizeden ibarettir... ...ne şehevi duygu ne gadabi duygudur... ...ne de bir kısım sarhoşların zannettikleri gibi mikroplardan ibarettir. Cin öyle bir tayfadır ki beşer gibi Allah Kur'an'da karşısına almış... ...muhatap yapmış, muhatap yapmakla serfiraz kılmış... İşlerinden inananları inanmış, inanmayan temerrüt edenleri şeytan olmuş, helak olmuş, dergah-ı ilahiden uzaklaşmış. Beşer yeryüzünde daha olmadığı günlerde Çin vardı. O sahabinin söylediği her sözü yaptığı her işi altın tartar gibi bin tartıp bir kere söyleyen ve yapan Abdullah i̇bn Amr amrübn As diyor ki, böyle bir şey hakkında kendi kanaatını söyleyemez, Mişkati nübüvvetten ışık almadıktan Resul-ü Ekrem'den bir esinti gelmedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Adem yaratılmadan 2000 sene evvel hangi 2000? Kur'an'a göre mi 2000 bu bize göre mi 2000 bin bilemiyoruz Kur'an'da zaman izafidir seneler onda bazen milyon olur bazen 50 bin olur bazen bin olur bazen da kamerin takvimciliğiyle ayları 29 olur 2000 sene evvel yeryüzünde can vardı diyor. Dahak İbn Abbas tarikiyle Allah yeryüzünün imarını can tayfasına vermişti. Bunlar yeryüzünü o gün esma ilahi İlahi'ye aynı olma, Allah'ın icraatını alkışlama adına imar ediyorlardı. Ve sonra isyan ve tuyan ettiler. İleride sahası geldiği zaman arz edeceğim. Burada misal olarak üzerinde durma imkan yoktur. Ve Yusuf ismindeki kendi işlerinden bir peygamberlerini de şehit ettiler. İsrail oğulları gibi ellerinden tutup sahili selamete götürecek nebilerini şehit ettiler. Kur'an sarih olarak anlatıyor. Peygamberini öldürecek kadar tevahuş eden vahşi dağlarda, vahşi ormanlarda bile o türlü gönül bulunmaz böylesine tevahuş eden insanların mevcudiyetini Kur'an haber veriyor. Cin tayfası kendi peygamberini şehit ediyor. Ve bir meseleyi şöyle anlatıyor. Bunlar yeryüzünde isyan ve tuğyan edince Allah göklerden kendi cinslerinden meleklerin arasında iblisle bunları teb'id etti. Yeryüzünde mahvu perişan etti. Bunlar hep denizlere kaçtı orada taht kurdular. Bunlar çeşitli eserlerdir. Fakat arkalarında bunların Resul-i Ekrem'e meselenin uza, uza, ulaştırılmış, azvedilmiş olması düşünülmezse bunları izah etmek mümkün değildir. Hadis kriterleri açısından. Cin tayfası Adem'den çok evveldi, yeryüzünde yaratılmıştı. Adem daha toprak su arasındayken... Esma-i ilahinin çülvelerini aynadarlık yapan insanlar gibi yeryüzünde cinler vardı. Hüküm onlardaydı. Onlardaydı ki melekler onların isyan ve tuyanını gördüklerinden ötürü etec alufiha meyfsidu fiha ve yesfikud dimaa demişlerdi. Yeryüzünde yarattığın yeryüzünün tabiatını taşıyor. İsyan ve tuyanı taşıyor. Adem'i de halife olarak yarattığın zaman isyan edecek, kan dökecek, fitne ve fesat çıkaracak, anarşiye sebebiyet verecek. Melek doğru söylüyordu. Fıtrat-ı beşer nübüvvetsin getirdiği hakikatlerle, nübüvvetin saçtığı nurlarla kendini bulmaz, kıvamına gelmezse yeryüzünde anarşi hüküm olacaktır. Melek doğru söylüyordu. Ama kendini bulan... Kendini tanıyan ve kendine gelen yeryüzünde bir hakkın Allah'ın halifesi olacaktır. İşte muhakkaten melek gözünü buna kapamıştı. Onun için Allah Celle Celaluhu siz benim bildiğimi bilemezsiniz demiş. Onlar da sübhaneke la ilmelena illa maallemtena. Öğrettiğinden başkasını zaten bilemeyiz. Demiş, izhar bulunmuş aiz ve fakr içinde kulluklarını ifade etmişler Cin tıpkı insan gibi yaratılmış ve Allah tarafından misafir tutulmuştur. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ ve وَخَلَقَ الْجَعْنَ مِنْ İnsanı fahkar gibi salsaldan yarattık. İnsanın yaratılmasını ifade eden mevzuda bunun üzerinde durmuştum. Böyle tıngır tıngır ötecek gibi tuğla kiremit gibi şeylerden. Yer üzerinden aldığımız maddeleri, üsareleri birbirine karıştırmak, bir protein çorbası yapmak, kurutmak ve sonra hayat nefk suretiyle insanı yarattık. Arz ettiğim şeylerin bütününü ayrı ayrı ayetler anlatıyor, ruhu nefketmeye kadar. Ve hale kal cennemim marici minnar. Cinni de alevsiz, korsuz bir çeşit ateşten yarattık neden yaratılmış olursa olsun bizi çok ilgilendirmez. İsterseniz siz deyin ki o radyasyonların terkibidir. İsterseniz deyin ki bir iyon çorbasıdır. İsterseniz deyiniz ki o tamamen anti maddeden olmuştur. İsterseniz deyiniz ki esiri bir vücudu vardır. İsterseniz deyiniz ki partiküllerden meydana gelmiştir. Fakat zinhar bunlardan herhangi birinde katı hüküm vermeyiniz. Çünkü mariç ve narin ne olduğunu bilemiyoruz. Melek nasıl nurdan yaratılmış, temessül edip değişik şekillerde görünebilir. Ayrı bir cismi latif olan cin, o da nardan yaratılmış, temessül edip görünebilir. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Kasem olsun ki biz insanı salsaldan, o balçıktan, o protein çorbasından meydana getirdik, yaptık buyuruyor kasem olsun. hame mesnundan, kokmuş şamurdan veya yontulmuş, biçimine konmuş, kıvamına getirilmiş, sürtülmüş, eksiği, gediği düzeltilmiş, hayvanatı zahir eden tefrik ve temiz edilmiş, hayvan olmada bırakılmamış, ahseni takım sırrına mazhar edilmiş, alayilliğine ehil hale getirilmiş mahiyette yaptık. والجان خلقناه من قبل من نار السموم ondan ötede ondan evvel cinni biz nar-ı semum'dan zehirleyip insanı öldüren bir ateşten yarattık yine keyfiyeti meçhul dira ne laboratuvarlarımız ne de teleskoplarımızın başı böyle bir alemden henüz bize bir haber getirmedi bilemiyor Üsme-i Şerifte Hazreti Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anha Hazretleri şöyle buyurur. Mevzulara melek mevzuuna girerken arz etmiştim bu hadisi tekrar edeceğim. Khuliqatil melaiketu min nurin ve khuliqatil cannu mim maricin nar ve khuliqa adam mimma wasifa lekum au kama nurdan yaratıldı. Can maric ve yaratıldı. Ademe gelince Kur'an'ın size vasfettiği şeyden yaratıldı. Salsaldan, hamâyı mesnundan, Fahar gibi salsaldan yaratıldı. Bütün bunlar hemen beşerin yanı başında Kur'an tezgahında cinninde beraber ele alındı. Muhatap edinildiği, kendisine bir kızın tekliflerin gönderildiği, tebliğlerin gönderildiğini anlatıyor. Latif cisimden yaratılmış cin. Görünmediği için sapanlar inkara sapıyorlar. Cin zaten cenneden gelir. Cennet setere ve hafa demektir. Mesur oldu, gizlendi, saklandı. Felemmâ cenne aleyhilleil derken, Gece setretti, kapadığı zaman diyor. Mecnun da aklı mesur olduğundan, aklı işe yaramaz hale geldiğinden deli diyoruz. Onun için inkara sapıyorlar. Cin latif cisimdir, görülmeyecektir. Kendi mahiyetiyle helâ min hayzuhüvehüve bizim eski tabirle hiç göremeyeceksiniz. Kur'an innehu yarakum huve ve kabîluhu min la O sizi görür. ...o kabilden olanlar... ...yani kendi kabile ve tayfası da... ...sizi görür sizin görmeyeceğiniz yerlerden. Onlar size görünmezler. Mevcudiyetlerini size göstermez ve hissettirmezler. Fakat sizin göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Ve tefsircinin ifadesiyle sizi vururlar. Hiç beklemediğiniz yerden... ...ummadığınız noktadan... Hiç ihtimal vermediğiniz bir zikzaktan karşınıza çıkar zehirli okunu sinenize saplayı verirler. Bir bakışla vururlar. Bir bakışla ayağınıza etti var mı diyen. Bir bakışla vururlar. Bir konuşmakla vururlar. Bir takbille bizim tabir öpmekle vururlar. Bir lokma da vururlar. Bir kelimede vururlar. Bir tane de vururlar farkına varamazsın. Bir nohut tanesiyle baş aşağı yıkılır gidersin. O sizi görür de siz onu görmezsiniz. Sizin göremeyeceğiniz yerden sizi gözetler. Min hayzu la teravnehum. En tehlikelisi de odur ya. Müfessirin bundan çıkararak meseleyi şeytan şeytan olarak görünmez. Ama nari bu latif cisim, ruh taşıyan bu cisim. Melek nasıl nurdan, bu da nardan latif cisim. Çeşitli suretlerde temessül etmek suretiyle görünür. Kendi suretinde göremezsiniz de meleği göremediğiniz gibi temessül ettiği zaman görünür. Hadis ve Kur'an'ın ifadesiyle, Kur'an'ın bu mevzuda çok tahşidatıyla, huzuzuyla pek çok işaretiyle şeytanın değişik şekillerde temessülünden bahsediyor. Cinlerin temessülünden bahsediliyor. Cin hayvan suretinde, insan suretinde temessül eder insanların karşısına çıkar. İlerideki derslerde bu mevzuda sahabinin pek çok müşahedesi var arz edeceğim sırasıyla. Bugün ancak mevzuyla münasebeti olan şeylerin içine girmeye çalışacağım. Allahu u Teala yar ve yardımcımız olsun. Cin sayfası... Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a alem şumul peygambere ümmet olmuş. Efendimiz Seyyidü Sekalleyn olarak artık idare etmiş. Hem cinnin hem de insin peygamberi. Onun için Kur'an-ı Kerim bu iki tayfadan bahsetmez zemzemesi içindedir. Bir kaynayış hissedersiniz ki mevcesinde cinleri ve insanları müşahede edersiniz. Hepsi fahri kainatın rahle tedrisi önünde hakikat dersi almaktadır. Cinde, inste. Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem insan olma, yolunu bulma, kıvamına gelme, adab ve erkanını öğrenmek, öğrenmektedir. Cinler temessül eder Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gelirler. Şeytanlar da temessül eder insanları ifade ederler. Bir büyüğün ifade ettiği gibi bugün insanlar suretinde adeta temessül etmiş insanları idlal etmektedirler. İnsanın bakışını, görüşünü, duyuşunu, her şeyini şeytanın saltanatı adına kullanmaktadırlar. Saadet aslında da tıpkı Enfal sureyi celilesinde, bir ayeti kerime bəzretə təqaddüm eden anlarda şeytanın temessül ettiğinden bahsediyor. bəhs edir. Ve iz zeyyana lahumu şeytanu a'maluhum ve qala la galiba lakum el yevm ve inni ja'a lakum el yevm minan nas ve inni ve قال Şeytan onların amellerini süslemişti. Yapacakları işi onlara süslü püslü göstermişti. Ve demişti ki bugün ben size komşu olduktan, yardımcı zahir olduktan sonra size galebe çalacak yoktur muhaddislerin ifadesine göre Süraka İbni Malik İbni şeklinde görünmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hicret esnasında takip eden bu cesur süvari Süraka'nın kıyafetinde kılığında temessül etmiş ve onlara böyle demişti. Ben bugün sizinle beraberim size bugün talebe çalacak kimse yoktur. Felemmâ terâ etil İki topluluk birbirini görünce ashab-ı resul, ashab-ı bedr olan meleklerle keferenin karşısına dikilince ne kasala akibeihi gerisin geriye çekilmeye durdu, kuvveti tabanda bulduğu kaçmaya başladı. İnni ara ma Görmediğiniz şeyi görüyorum. Sahabinin de müşahadesiyle başlarında sarı sarıklarla Zübeyir bin Avvam'ın kılık ve kıyafetinde Bedir'de arz-ı didar eden Melaike-i Kiram'ı görüyorum. Allah'tan korkarım. Bugün Allah'a karşı gelemem. Onun içinde hatır ettiği endişe dehşet, o korkunun bende meydana getirdiği ürperdi burada durmama manidir. Vallahu Allah'u şedîdül Ashabın kuveyi i maneviyesini kırmak, kendi yardımcılarını baştan çıkarmak, fakat tehlike göze göründüğü anda yardımcılarını dahi orada bırakıp kaçmak, temessül etmiş şeytanın şeheni. Tefsirciler farklı bir şey anlatmıyorlar. Hepsi aynı meseleye aynı şekilde parmak basıyorlar. Süraka İbni Malik İbni Coşum, Bedir Harekatı, resul Ekrem'in site İslam devletini temel atma merasimi, küfrün karşısında boy göstermesi, Eshab-ı Resulullah'ın zaferle ümit var olabilmeleri ve kefere ve fecerenin kuve-i maneviyesinin sarsılması, kırılması, işte bu manaları Havi, Bedir gibi çok âli bir muharebede şeytan önce boy, boy gösteriyor ve sonra da kaybubet ediyor. İcra esnasında ne ciddi bir ihtiyar şeklinde Kureyş arasında görünüyor. Kureyş, akabeleri müteakip Resul-i Ekrem kaide bulduğuna inandığı için artık başa çıkamayacakları kanaatına varmışlardır. Akabede uğrunda ölmek üzere Resul-i Ekrem'in elini sıkan kadın erkek büyük bir cemaat vardır ki, dehrin hadiselerini ters yüz etmeyen muktedir bir cemaattır. Belki sayılar 200 300'dür. Önden müşrikler arkada münafıklar Müslümanlarla alay ederken böyle alay ediyorlardı. 300 küsür insanla Hazreti Musa'nın nehri geçerken arkasında bulunan o kadar inanmış İsrail oğullarının sayısına eş bir cemaatle asabı Kehf'in uyuma senelerine müsavi bir cemaatle dünyaya meydan okuyor gibi Bedire gitmek arı akıl değildir diyorlardı. Ama ashab-ı Resulullah öyle değildi. İşte müşrikler bunu hissettikleri için darun Nedvede toplanmış ve ne pahasını olursa olsun resul Ekrem'in önünü almak, Medine'ye gitmesine mani olmak istiyorlardı. Yine Enfa Sure-i Celilesi sarih olarak anlatıyor. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluk ev yukurucuk وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا vallahu وَاللّٰهُ Makirin الْمَاكِر۪ينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهُ Vallahu خَيْرُ Makirin <الْمَعْكِرِين> Muhterem Müslümanlar dikkat edin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeye mecbur bırakılmış. Ashab-ı Resulullah'a burada yaşayamazsınız demiş. Ve teker teker her fert gizli açık Mekke'yi terk etmiş Medine'ye sığınmış. Tam o dakikada. Allah Celle Celaluhu durumlarını anlattığı ayette fezdeki olarak... ...onlar ve yemkürûne ve yemkürullah diyor. Onlar çeşitli komplolar, tuzaklar kuruyor, hileler çeviriyorlar. Allah mukabele edecek, çevirdikleri hileleri başlarına çevirecektir diyor. Allah heyrül makirindir. Allah'la başa çıkılmaz. لَا غَالِبَ الْاَمْرِ Allah bir şeye hükmederse bu böyle olacaktır derse kimse kalebe çalamadır. Allah'a itimat ediniz. Allah'a itimat ediniz şu kadarcık şemaatten dahi Allah'ın bedir ashabı gibi bir topluluğu çıkaracağı mevzundu ümit var olun. Allah'a itimat edin. Allah'ın ayetini tekrar bir kere daha okumuş olayım. Şeytan necidli bir ihtiyar şeklinde temessül ediyor. dar Nedve'de toplanmış kafirler. İslam'ı idam ettikleri bir dairet idam etme kararını verecekleri bir dairedir burası. Kureyş'in kefere ve fecerenin baş başa verip, küfür hesabına ve İslam'ın aleyhinde kararlar ister ettikleri bir dairedir burası. El-An... O habis ada izafeten çıkarılan bir de Nedve gazetesi vardır. Nedve gazetesi vardır. resul Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bütün hamlelerinde karşısına çıkmış Darun Nedve. 20. asrın cahiliyesi olarak Nedve'yi bir gazetenin adıyla ihya etmek şeytan saltanatından başka bir şey değildir. Fikir soruyor şeytan. Ne düşünüyorsunuz Muhammed'i halletmek için sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 20. asırda Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da ve Çin'de bütün mağafili siyasiyede gelişen İslam alemini halletme bu azlama mevzunda ne düşünüyorsunuz en baş mevzudur. Yüz kızartıcı ambargolarından bilmem neyine kadar Allah hepsinin altını üstüne getirsin. Nasır İslam onlar için daima en mühim mesele olmuştur. 2-3 asırdan beri çok açık olarak ondan evvel Haçlı Seferleri halinde mütemadiyen onu yıkmak için nasıl her şeyi adeta besmele yapar gibi İslam meselesini ele almış onunla başlamışlardır. Darun Nedve'de başlıyor bu iş. Darün Nedve'nin yetiştirdikleri de öyle yapacaktır. Darun Nedve'de başlayan bu iş devam edecektir. Hazreti Muhammed'in ümmetine karşı Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ama ala inna hizvallahi humul müflühun. Diri getmeyin, olun, ümit var olun. Allah'a intisap edenler galbe çalacaktır. El Haku yalu ve layu Sizi zalamak, sizi cilalamak, saykıllamak için muvakkaten mağlubiyetinize hükmeden Hazreti Allah, size galebe lütfetmekle dudaklarınızdaki acı tebessüm izale edecek, sizi güldürecektir. Darun Nedvede şeytan soruyor, ne düşünüyorsunuz? İleride İslam'a girecek Kişam i̇bn Amir diyor ki, bunu bir atın üzerine bindirelim. Tutalım atın zimamından götürüp çöle bırakalım. İyi tembih edelim bir daha geriye dönmesin. O bize zarar vermesin biz de ona zarar vermeyelim. O bizim şerrimizden bizde onun şerrinden haşa ondan şersadir olmaz kurtulalım. Ne ciddi ihtiyar bu reyi tasvip etmiyor. Siz bu kadar nafiz insanı nereye bırakırsanız bırakınız. Sesi makez bulacak... Etrafında bir hale meydana gelecek, sizi ezecek ve tüketecek bir kuvvet halinde bir gün Kabe'nin kapısında dikildiklerini göreceksiniz. Bu reyinizi tasvip etmem diyor. Ebu'l-Buhtiri ayrı bir noktayı nazar beyan ediyor. Bir hücreye kapatalım, deliğinden yemesini içmesini verelim, temin edelim, dışarı çıkarmayalım. Bu görüşünüzü de tasvip etmedim. Çünkü kavim ve kabilesi kendine inananlar başka yerde. Bir cemaat teşkil edip kapınıza gelirlerse önün alamazsınız bunu. Bir cemaatle bunu alır götürür ve sizin canınızı okurlar. Şeytana şeytanlık dersi veren Ebu Cehil. Benim noktayı nazarım şudur. Ben derim ki her kabileden, her aşiretten, her kilandan bir adam alalım, bir delikanlı alalım. Zağlayalım kılıçları ellerine verelim. Hepsini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gönderelim. Hepsi birden kılıçlarla üzerinden çullansınlar. Beni Haşim kimseye karşı kan davasına kalkamayacak. Bütün kabaili karşısına alamayacaktır. Ne ciddi ihtiyar tasvip ediyor. Bu Re'yi beğendim diyor böyle yapın. Reyi tam beğenildi. Karar istar edildi. Resul-ü Ekrem'in kapısına gelecek bir sürü kefere ve feceratu yan ve talalet içinde gelecekleri anda gök şefkatle titremiş. Rahmetin temsilcisi Cibril-i Resul-ü Ekrem'in kapısına inivermiş. Ya Resulallah, Allah şöyle ferman etti. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرُجُوكُ Sana mekir ve hile düşünüyorlar. Seni bitirmek ve tüketmek, tüketmek kararını ister ediyorlar. bir bituk diyor, bir yerde bağlayacak, kaydı esarete alacak. Senin sesle soluğunu tıkayacaklar. Heyhat! Heyhat güneşe balçık sürülmez. Heyhat bu hakikati ı önü alınamaz. Bu taşacak ve bütün insanlığı surlayacak. Kalplerin muhtaç olduğu envarı götürecek. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönüllere taht kuracaktır. Ev <gülüyor> yaktuluk veya seni şehit etmek istiyorlar. Ev <gülüyor> yukurucuk veya beldenden, yerin göbeği Kabe'den, Mekke'den, doğduğun ana vatanından, maskat esinden seni çıkarmak istiyorlar. Seni garip kılacaklar, yerinden yurdundan edecekler, hileler yapmak istiyorlar kurun Onlar hile yapa dursunlar ve yapıyorlar. Allah da mukabele ediyor. Allah mukabele ediyor, hileleri fiyaskoyla neticelenecek. Gizlice hicret emri veriliyor. Ebu Rafi ile, Ebu Bekir ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, o güne kadar adı yesrip olan, o günden sonra bütün medeniyet alemine, Medeni olma manasına gelen Medine adını alacak, medeniyetin beşiği olacak Medineyi Tahira'ya Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem hicretle memur kılınıyor. Yapılan hicret farzdır. O kadar ki o gün ondan sonra Resul-i Ekrem hicret ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem inanan herkes hicret etmekle mükellef kılınıyor. Resul-i Ekrem'in etrafında tahşidat yapılacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yarı vefadar, bir fedai, nefsini kendisine feda edecek bir fedai arıyor. Fedai yüzlercedir. Yüzlercedir ama aile efradi içinden senelerce evvel fazla değil yedi sekiz dokuz sene evvel kiroz bacaklarıyla resul Ekrem vazife yapacak istediği zaman koşup karşısına çıkan Hazreti Ali bu ağır vazifeydi üzerine alacaktır. O Kureyş'in Haşimilerin eşrafına yemek yedirip de yok mu bana yardım edecek dediği zaman yedi sekiz yaşındaki bu tiflisi, tifli nevres bu tatlı delikanlı, o ince bacaklarıyla resul Ekrem'in karşısına dikilmiş ben ya Resulallah demişti. O günden sonra da resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında perdedar gibi nöbet tutmuş, İslam'ın nöbet olmuş ta şehit olacağı ana kadar, kahredici, zalim bir hançerle yere serileceği ana kadar, hakikati uzmanın perdedarı ve nöbettarı olmuştu. O gün bir fedai isteniyordu. Girecek Resul-ü Ekrem'in yerinde yatağında yatacak da, onu Resul-ü Ekrem sayacak sanacaklar da, resul Ekrem emniyet içinde hicret edecek. Şeytandan dersini alan cemaat gece eve hücum edeceklerdi. Edeceklerdi ama kendisini seven Allah çoktan onu evden almış. Onlara göstermeden sevir mağarasına ulaştırmıştı. Himaye edecekti ve ediyordu? Allahu ya asimu kaminanaz. Şerefli peygamberim Allah seni insanlardan gelecek şeylerden koruyacaktır. Senin kılına dokunamayacaklar. Fermanı Süfani ile teminat altın almıştı. Bin şeytan dahi toplansa. Teminat altındasınız bu Kılınıza dokunamayacaklar. Teminat altındasınız, kefere ve fecere size zarar veremeyecek. Teminat altındasınız, bu yeşermiş filizleri Allah kurutmayacak. Gelecek neslin İslam hesabına tuğyan mı diyelim bilmem. Tuğyanın karşısında batıl hiçbir kaide ayakta duramayacak. Bir Bedir olacak, şeytan ve şeytan hakimiyeti... Meleki ve meleği aladan gelenler karşısında her şeyi kaçmada bulacaklar. Ve yemkurune ve kurullah. Vallahu khayrul makirin. Bütün tuzaklar ve hileler ters edilecek. Kalbinde inanma, marifet ve izan kabiliyetini köreltmişlerin başına döndürülecek. Ali yatakta yatıyor radiyallahu anh. 20 yaşında var mı yok mu bilemiyoruz. 6-7 yaşında ayın etrafında haleden bir parça yerini aldığına göre. 10-12 sene sonra hicrette 20 yaşında var mı yok mu bilemiyoruz. Kanının da canının tam kıvamında olduğu devrede Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem için yatakta bir kurban gerekmiş. Bir beşeri mezbuh gerekmiş. Kılıçlarla üzerine inecek ve darbe vuracaklar. Bunun için bir kurban gerekliyse Ali olmalıdır. Ali yatakta resul Ekrem yerine boğazdan yazdım. Musab'ın hutta yaptığı gibi tıpkı. Kefere ve fecere tecavüz esnasında Ali'yi karşılarında görünce şaşırmışlardı. İlk şaşkınlık. Tuğyanın sönmesi, ne yapacaklarını bilememe. Masum Ali'ye kıymak ise başlarına gayrı açmak olacağını düşündüklerinden ötürü Allah orada da isabetli bir karar verdimemiş Şaşırtmıştı. Elleri koyunlarında şaşkın şaşkın geriye dönmüşlerdi. Ali de elini kolunu sallıya sallıya arkadan gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yetişmişti. Çok arkadan gelenler arkadan gelenler bir hakikat uğruna Hakikat sahibine yetişecekler olacaktır Teala. Şeytan temessül etmiş, görünmüştü ama fayda vermemişti. Zira onun karşısında bütün kuvve-i kutsiyyesiyle meleyâle vardı. Onun karşısında Allah vardı celle celaluhu. Esbabı ayet edin. İstenen şeraiti yerine getirin. Şartı adi olarak size terettüp eden vazifeyi yapın. Şen-i rububiyete, şuunatı ı ilahiyeye karışmayın. Tabir caizse vazife-i ilahiyeye müdahale etmeyin. O sizi hacil ve rüsva etmeyecek. O sizi mahzun ve mükeddar etmeyecektir. Habibi edibini etmediği, yarı vefadarı Sıddık-ı Ekrem'i etmediği, Ebu Rafi etmediği, Ali ibn Abi Talib etmediği gibi etmeyecektir. Şeytan temessül ediyordu ama faydasızdı. Ben temessülden bu misallere geçtim. Onun habiz temessülünü göstermek için. O asırda temessül ediyordu şeytan. Kefere için böyle gerekiyordu, müminlerin de içine girmesi mümkün değildi. Vicdanlar tepesühedi, her gönül onun için tahtkâh olunca dıştan görünmesine lüzum kalmadı. Onun için hükmünü içlerde icra ediyor şeytan. Ebu Hüreyre Buhari'de, Mazibni ibn Cebel Taberani'de naklettikleri rivayette şeytan, müminlere her hususta zarar vermek için temessül eder. Müminlere her hususta zarar vermek için karşılarına çıkar. Ne yaparsa kâr sayar. Buhari'deki Ebu Hüreyre rivayeti hemen hemen Taberani'nin anlattığı Muaz ibn Cebel vakasıyla aynıdır. Ebu Hüreyre diyor ki radıyallahu anh o devsin sultanı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif zekatına beni muhafız olarak vazifelendirmişti. Ben bekliyordum. Bir de ne göreyim insan gibi bir şey Bir de ne göreyim insan gibi bir şey bu zekat atalıyor, müdahale ediyor, avuçluyor bir şeyler yapıyor. Bereketine müdahale, içine şer ve şirret atma, onu zararlı kılma manevi nasıl şerareler, Tabi ise nasıl radyasyonlar içine bırakma bilemiyoruz ve bir hüküm veremiyoruz. Elinden tuttum ve dedim ki hal seni resul Ekrem'e götüreceğim. Bana dedi ki da'ni feinni muhtaç ve aleyyye iyal ve şedide Bırak beni ben muhtaç bir insanım. Üzerimde ağır aile yükü var ve şiddetli, ihtiyacı, çok şiddetli ihtiyacım var bazı şeylere. Ben de diyor ki acıdım merhamet ettim fakalleytü sebeylehu salıverdim verdim Gitti. Ertesi gün resul Ekrem'in huzuruna geldi. Ben hiçbir şey söylemeden şöyle buyurdu. Ya Eba Hureyre, ma faalâ esiru kalbârihah. Dün esirin ne yaptı senin? Dedim ki ya Resulallah, ben yakaladım sana getireyim dedim. Dedi ki "Ailen vardır, aile vardır, ihtiyacın vardır, muhtaç bir insanın? bırak beni dedi. Ben de bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fakat Yalan söylüyor bir daha gelecektir. Ben Resul-i Ekrem haber verdiği için bekledim. Aynen gördüm yine geldi Buhari'de anlatıyor. Buhari'de bir meseleyi görmek, Kur'an-ı Kerim'den sonra en mevsuk yerde görmek doğrudan doğruya Resul-i Ekrem'den işitiyor gibidir. Yine geldi, yine aynı şekilde vakıa cereyan etti, yine merhamet ettim, sahabi merhameti. Yine bıraktım gitti. Üçüncü defa resul Ekrem yine buyurdu, Takad ya Yalan söylüyor dönecektir, şeytanın şe'ni yalan söylemektir. Şeytanın tahta, tahtı yalan üzerine kurulmuştur. Onun ticaretinde yalan, yemesinde içmesinde yalan, ahlakı yalan, her şeyi yalan... Yirminci asırda nifak adına kurulan hükümranlığın kendisi de yalan. Şeytan yalan söyler. Fakat kezefese yahut yalan söylüyor ya Aba ile dönecektir. Uyanık olun, uyunu sahiri olun, hasmınızı dostan etmeyin, tüylerinin yumuşaklığına bakıp aldanmayın, el-ed-i onlar karşınızda. Yahut ya Üçüncü defa Ebu Hüreyre diyor elinden tuttum, sımsıkı tuttum götüreceğim seni Resulullah'a. Götüreceğim iflah etmez bu defa. Bana dedi ki bırak anlaşıldı götüreceksin. Bırak dediği gibi doğru ben yalan söylüyorum. Ama sana bir şey öğreteyim. Bundan sonra sen bu öğrettiğim şeyi söylersen sen ben ve emsalimin zararından masum kalırsın. Sana bir şey öğreteyim yatağına geldiğin zaman ayet el kürtüyi oku Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum sen uyuyorsun Allah uyumuyor hay ve kayyumdur la te'ekhuzuhu sinatu vela nevm ne uyuklama ne de uyku semtü sokulamaz onun uyanıkken sen kendine bak uyurken de kendini ona teslim et ta aman içinde olasın İşte bunu sana öğreteyim oku da ne şeytan, ne büyüğü, ne küçüğü, ne temessül etmişi, ne de etmemişi semtin asutiyetine sokulamaz. Bıraktım. Geldim, Resul-i Ekrem sordu. <gülüyor> Ma fe alâ esiruke elbârihata ya Aba Hureyre. Esirin ne yaptı ya Aba Hureyre? Dedim, ya Resulallah böyle dedi bana, ben de bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat sadaqake ve huve Cümle değişti. Doğru söylemiş, yalancı olmasına rağmen... Yakayı kurtarmak için doğru söylemiş. Bir firavunu zelildir, ayak öper menfaatı karşısında. İşin içine can, kan, mal meselesi girince bir firavunu zelil gibi ayak öper. Nifakın şenidir, yalanın şenidir. Fakat sadaka kevehu ve kevuf. Doğru söylemiş ama yalancıdır o. Biliyor musun o kimdi ya Aba Hüreyre? Hayır ya Resulallah şeytandı buyuruyor. Şeytanlardan bir şeytandı ya Aba Hüreyre. Ne düşünüyor ne ediyordu belli değil. Niçin Ramazan zekatına ait hazineye müdahale ediyor? Yümünsüzlük, bereketsizlik adına neler yapmak, karıştırmak istiyordu belli değil ama şeytandı ya Aba Hüreyre. Kendine göre istifade şekli ve çeşidi vardır onu yapıyordu. Muaz ibn-i de hemen hemen harfi harfine aynı şeyi anlatıyor. Benzeri vakaları İstanbulumuzun Hamisi Ebu Ebu Ayyubil Ensari Hazretleri. Ve Saadet Asrı'nın radıyallahu anh alimi üleması Übey ibn Kâb radıyallahu anh Hazretleri. Aynı benzeri vakaları naklediyorlar. İlerideki derslerden münasebet geldikçe... Temessülatın daha çeşitlerine dikkatinizi çekecek arz etmeye çalışacağım. Şeytan her halükarda ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zarar verecektir. Sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten. Kur'an cihat erbaden gelen şeytanınızdan bahsediyor size. Ve en tehlikelisi de sağdan gelenidir. Yani sureti haktan görünenidir. Yani omuzunuza maddi manevi nef'inizi taşıyarak yanınıza gelendir. Gururunuzu, kibrinizi okşayarak sizi baştan çıkarandır. Riyasum'a yaptırandır. İbadetü taatınızın içine daygın lükış katandır. En tehlikelisi doğru gibi göründüğü halde sırtında yanlış, yalan şeyler taşıyandır. Bağışlayın, Allah affetsin. Çirkin tabirler çok çıkıyor ağzından. Sağdan soldan her taraftan gelir. 20. asırda ise müminleri çepeçevre sarmış. Ve diğerleri ise zaten bir tamamiha işgale uğramış ve teslim olmuşlardır. Onun için onlar şeytan tarafından işgale uğradıklarının farkında değillerdir. Hiçbir işgal memleketi istiklalin ne demek olduğunu bilemez. Az buçuk istiklali tadanlardır ki onun tamamını elde etmek için ceht sarf ederler. Müstemleke memleketler. Bunlar belki müstemlekecilerin tahtı esaretinden çıkmak istemezler. Onlar varsın sömürsünler. Bunlar dişlerini sıkar ve dayanırlar. Şeytan işgaline uğrayanlar öyledir. Ama az buçuk onun hakimiyetine baş kaldıranlar. Tam istiklallerini elde etmek için cehbe gayret içindedirler. Cenab-ı Hak bizi bu ikinci güruha ilhak buyursun. Onun karşısında ümidimizi yitirmeden, gayretimiz dükenmeden, mücadele ve mücahede verme imkanını bizlere bahşeylesin Teala Şeytanlar, insan ve hayvan şeklinde temessül ettiği gibi, filmisi de bir hadisi şerifte Muaz İbni Cebel radıyallahu anh hazretleri, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de bir tayfa vardır ki, yılandan, çıyandan, akrepten, onları gördüğünüz zaman ikaz edin, itaat teklif edin, dinlemezlerse ondan sonra öldürün. İkaz edin evvela, zira o şekilde temessül etmişlerdir buyurur veya işlerine girmiş sevk ediyorlardır demektir. Yerinde arz edeceğim bu hususu da inşallah o tarih. Temessül ettikleri gibi aynen insanlar gibi doğarlar, yaşarlar, büyürler ve ölürler. Tıpkı insanların tabi bulundukları ahkama, kanuna, nevamise tabidirler. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki hükmü de gayet sarihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dualarında Allahümme inni euzu bi la ilahe illa ent entu dilleni entel hayyüllezi la temut vel vel insu yemutun. Senin izzetine sığınıyorum ey mabudu mutlak maksudu bil istihkak Beni saptırma diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni azdırma, beni doğru yoldan çıkarma diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen hayyilaya mutsun. Sen öyle bir haysin ki vefat etmezsin ama cin ve ins vefat eder buyuruyor. İns nasıl ölüyor cin de ölü ölür. Fakat medat min kablihim minel cinni vel ins. Onlardan evvel cin ve ins'ten de pek çok kimseler gelmiş, yaşamış ve gitmişlerdi. Ulaikellezine Hakka aleyhimul kavlu min kablihim minel cinni vel ins. İşte bunlar sayıyor bir kısım durumları. Bunlar tıpkı kendilerinden evvel yaşayan ins cin gibi yaşadılar. Mazi onlarla doludur. Onlar da dünyayı bırakıp gittiler. Cinlerin de tıpkı insanlar gibi vefat ettiğini ve edeceğini anlatıyor. Erkeklik ve dişilikle temasül edeceklerini anlatıyor. Onun için oldukları gibi ahkamı Kur'an diye inanmak lazım bunlara. Şimdi onlara vehim ve hayal diyenlere soralım. Doğup büyüyen, yaşayan, vefat eden erkeklik ve dişilik taşıyan nasıl vehim ve hayal olur? Veya çevirelim, vehim ve hayalin erkeklik ve dişiliği nasıl tasavvur edilir? Veya mikropların insanların yanına koyup onlara namaz kılın, oruç tutun siz de öleceksiniz. Tıpkı Allah'ınlıklar yeryüzünü boş bıraktıkları gibi siz de bırakıp gideceksiniz. Sözün nasıl söylenir? Veya beşeri kova olarak biz öldüğümüz zaman her şey bitiyor. Bizim yanımızda kuvalarımız, şehavi ve gazabi duygularımız nasıl muhatap olarak ele alınır? Bu nasıl Kur'an anlayışıdır? Allah insaf versin. Felsefe insanı böyle sarhoş ederse Elbette bakış bulanacak ve hakikatin berrak siması olduğu gibi onların nazarında görülmeyecektir. Allah insafı ı izan verdi. Nasıl mikrop diyebilirsiniz ki onlarda müthiş güç ve kuvvet var. Balalat küfür ve küfran içinde bulunan şeytanlar, meredesi onların. Binlerce insanın yapacağı dalalet ve tuğyanı yaparlar. Şeytan şatı neden veya hutta şata yeşituden gelen bir şey. Birine göre mana helak oldu manasına. Öbürüne göre de müthiş azgın tağî demektir. Cinniyle şeytanıyla pek çok şeyler yapan cin tayfası nasıl mikrob olabilir ki? Kur'an-ı Kerim çok büyük işler çevirdiklerini söylüyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ins ve cin tayfasının yanında cemaat halinde bulunduğu bir dönemde "Men yetini bi arşaha kabla en yetuni muslimin" Saba halkı Müslüman olarak gelmeden arşıyla onu bana kim getirecek dediğinde "Fa la ifritun cin, min el cin ana atike bi qabl en taquma min makamike ve in alayhi la Nezdinde bulunan bir ifrit cinlilerden dedi ki, sen yerinden kalkmadan ben onu sana hazır ederim burada. Kavii ve eminim. İtimad et bana ve bunu getirmeye muktedirim. <gülüyor> Hz. Süleyman ile <'la> alakalı يَعْمَلُونَ لَهُمَا يَشَاءُ مِنْ مَحَار۪يبَ وَسَمَاس۪يلَ وَجِفَانِنْ كَالْجَوَابْ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ Mihraplar, mescitler yapmaları, Hazreti Süleyman'ın emrine müsahar olarak insanlardan daha çok bu işte muvaffak olmaları, süsler ve bedi insan yaptıkları binalara işlemeleri, tezyinat yapmaları, tecmilatta bulunmaları, ve kocaman kablar kazanlar yerinden kalkmaz rahatsız kazanlar yapmaları, ve denizlerde kocaman vapurlar inşa etmeleri, Bunların müthiş güç ve kuvvetlerine delalet ediyor. Bu bunlara, bunların böyle olduğuna delalet edip dururken bunlara mikrop hükmünü vermek mümkün midir? Vehim ve hayal demek mümkün midir? Ve böyle denirse Kur'an'ın bir hükmünü inkar etme çıkmaz mı bundan? Onun içindir ki talimi Kur'an içinde inanılması gereken her şeyi kabul edecek ve öyle inanacağız. Cenab-ı Hak doğruya olduğu gibi inanmaya bizleri muvaffak kılsın inşaallah Teala. Ve nihayet cinler mükelleftir. Arz edeceğim şeyler arasında mükellefiyetleri, aralarında gelecek peygamberleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin alem-şumul peygamberliği ve ondan ötü onların bir kısım evsafı ve ahirette görecekleri ceza, ikab, veya mükafatı neyse durumları. Sırasıyla arz edeceğim şeylerden cin ve ins her ikisi de Allah karşısında mükelleftir. Namaz kılmakla, oruç tutmakla mükelleftir. ahkam ilahiye ayetle riayetle mükelleftir. Ya maşerel cinni vel ins. اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَةِ Ey inslacin topluluğu! Size ayetlerimi cesde cesde anlatır, peygamberler göndermedim mi? Size peygamberler gelmedi mi? يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِي وَيُنْدِرُونَكُمْ kumlika يَوْمِكُمْ عَذَةٍ Bugün karşılaştığınız günden, bu kötü encamdan sizi sakındıracak nebiler size gelmedi mi? Cin ve ins diyor. Cin ve ins mükellef. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٓا اَنْفُسِنَا Cin ve ins diyecek ki aleyhimize şehadet ediyoruz. Aleyhimize şehadet ediyoruz, bize elçiler geldi. Hakkın dellalları geldi. Ses ve soluklarını duyduk. Vagarratumul hayatu'd-dünya. Vagarratumul hayatu'd-dünya ve şehidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dünya hayatı onları aldattı bunu ifade ediyorlar. Dünya hayatı onları aldattı ve kendi aleylerinde şehadet ettiler. Ve kafirler huzran ve tuyan içindedirler. Bu ve emsali ayetler Khususuyla Sure-i Rahman baştan aşağıya gösteriyor ki cin tayfası, ins tayfası gibi mükelleftir. İmkan el verdiği nisbette sırasıyla bunları arz edeceğim inşallahü teala. Bugünlük bu kadarlıkla ittifa edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Mükellefiyetimizi müdrik kılsın. Bizi sırası müstakimde sabit kadem eylesin. İllahi Teala'l-Fatih. Muhterem Müslümanlar Alem şumur bir davetle zuhur eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Semekten meleğe kadar Cinden insa kadar bütün varlıkların dinlediği Söz söylerken kulak kesildiği Hitabına karşı onu söz sultanı saydığı Müstesna ve mümtaz bir zattır Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam kıldırdığı mahlukat namazında, imam olduğu cemaat arkasında cinden inse kadar, ins'ten meleğe kadar, melekten ruhani vesemeğe kadar büyük bir cemaattır cemaat-ı uzmadır. Arş, perş, kürsi Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın namazını namaz kılar, o dildarın duasına amin der, onun istedikleri şeye karşı, evet ya Rabbi biz de istiyoruz ver, müsbet cevap, istek ve dileğinde bulunurlar. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, irad ettiği hutbesiyle bütün malukat arkasına almış, onlara söz dinlettirmiştir. Beşer bunun farkına varsın, varamasın, onun farkına varamadığı alemlerde dahi mevcelenmeler, oynamalar olmuş. Kulaklar onun için kabartılmış, gönüller onun için heyecanla dolup taşmaya başlamış. Bir anda bütün kainatta sadece ve sadece Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi duyulur hale gelmişti. Duyulur hale gelmişti ki gökte ve yerde olan esrarengiz hadiseler, Anlaşılmaz garayip cinlileri yeryüzünde aramaya sevk etmişti. Bucak bucak dolaşıyorlardı. Köy köy, kasaba kasaba her tarafa selam çakıyor onu arıyorlardı. Göklerle oynayan birisi vardı. Gökyüzü ve yer arasında münasebet kuran, bu büyük esrarın kök çözülmesiyle, bu müşkil muammanın halliyle gelen birisi vardı ki, Yerde ve gökte garipler birbirini takip ediyordu. Mekke'ye kadar geliyorlardı. Esrarın anahtarları elinde olan zatı... ...bugün adına bina edilen Mescid-i Cin'de buluyorlardı. Resul-ü Ekrem Kur'an okuyordu. Bir avuç hesabı etrafında toplanmış bulunuyordu. 2-3 diyelim, 4-5 diyelim... Ama gam yemesin Nebi, cinler aramış kendisini bulmuş. Melek sesine sözüne kulak kesilmiş, onu dinliyordu. Resul ü Ekrem Kur'an okuyor, Allah sevk etmişti cinleri. وَاِذِ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَتَّمِعُونَ <gülüyor> Kur'an. Kur'an'a kulak kapasınlar diye sana cinleri ben gönderdim diyor. Azmet onları biz sevk ettik, bucak bucak biz dolaştırdık, Zimam eline verdik, Mekke'ye biz çektirdik. Ya stemiun al-Kur'an, falan mahzaru, tafbalayıp kulluk, anlayışı içinde divan durdular. Faluansitu, sesinizi kesin dinleyelim. Sesinizi kesin, Kur'an'ı dinleyelim, başka sese söze benzemiyor. Sesinizi kesin, Kur'an'a kulak verelim, müşkül küşa geldi. Sesinizi kesin, Kur'an'ı gönlümüze indirelim, esrarları açan geldi. Ansitu, ansitu dediler, seslerini kesip kulak kapattılar. Resul-i Ekrem orada dinlerken kendilerinden geçiyorlardı. Bir enstitû sesidir ki dalgalanıp gidiyordu. Muhbir-i sadık bu sesi duyuyor, cuş huruşa geliyordu. فَلَمَّا قُدْ يَوَلَّوْ اِلٰى قَوْمِهِمْ Hakka inandıktan, hakikati sinaya indirdikten sonra dur mu olur mu gayri Dinleyip hazmettikten sonra وَلَّوْ اِلٰى قَوْمِهِمْ Her biri bir elçi kavminin içine yayıldı Hakka onları davet etmek için. Ya kavmena ya kavmena inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa ey cemaat Musa'dan sonra bir kitab indi. Muhtemelen öyle anlıyorum temsilcilere muhalif olarak. Gelen o cinliler herhalde Hazreti Musa'ya inanan inanan Yahudi cinlerdi. Ya kavmena inna sami'na kitaben unzila min ba'di Musa <gülüyor> Musa'dan sonra insanların gönlünde heyecan asıl edecek bir kitap nazil oldu. Hidayete ve tariki müstakime davet eden bir kitap nazil oldu. Ya kavmena acibu da'i Allah! Ya kavmena acibu da'i Allah! Ey cemaat Allah'a davet eden bu zata icabet edin. Bu zata dinleyin kurtuluş şehrin. Ey cemaat bu sese kulak verin. Ey cemaat Kur'an'da kıvamınızı ve şeklinizi bulmaya çalışın. Cemaat feüç feüç geliyordu Resul-i Ekrem'e. İbni Mesud'un, Enes'in, Muaz'ın, Ebu Zer'in rivayet ettiği hadislerde. Resul-i Ekrem ileride gidecektir. Şeraiyi onlara talim edecektir. Yiyecekleri, içecekleri mevzularda haram ve halal onlara, haram ve halal mevzunda ahkamı onlara götürecektir. Davete icabet edip gidecek her şeyi onlara anlatacaktır. Ve döndüğü zaman bütün cinleri anlatan Sure-i Rahman onlara okuduğunu bize ifade buyuracak. Sahabe-i kirama Azda, da taneder gibi Sure-i Rahman onlara silavet ettiğini ifade buyuracak. Sûre-i Rahman'da cin ve ins omuz omuza beraber anlatılır. Gök, yerin nizamı, intizamı anlatılır. Allah tarafından vaz edilen nizan anlatılır. Kavanin ve nevamiz anlatılır. Tabiat ve tabiattaki şartlar anlatılır. Zimandarı anlatılır. Her şeyin desti kudrette olduğu anlatılır. Ve sonra cin ve insin hilkatı anlatılır. Anlatılır da vücuttan Adem'den, Adem'den vücuda gelen yokluğu arkada bırakıp vücutta zer biraz olan cemaata vücut nimeti imtinan mahiyetinde anlatılır ve beyyalla yarabükkuma tükkedibandenir. Rabbinizin hangi nimetini teksiye edeceksiniz? Herkesin yaşadığı buhutlar içinde meşripleri, imaliplere anlatılır. Rabbül meşhlikeyin ve Rabbül maribein. Cinin mağribi, insin mağribi, cinin meşriki, insin meşriki ve kendilerine hilkatlarına göre daha çeşit çeşit mağripler ve meşrikler Rabbül Meşariki ve Rabbül Meğarip diye kendisini tanıtıyor. Sonra Rabbinizin hangi nimetini teklif edersiniz? Deryalar, deryaların içindeki inci mercanlar anlatılır, Rabbinizin hangi nimetini teklif ediyorsunuz? Denizler, denizlerdeki vapurlar kurulacaksa azanat... ...Rabbinizin hangi nimetini teklif ediyorsunuz? Ve nihayet fani dünya... ...kapanacak dünya, sönecek güneş, yok olacak eşya hadiseler... ...kullü men aleyhe fan... ...ve yebgâveçü rabbike zülcelâli vel ikram... ...kurb-ü huzuruna gidecek nimetlerinden istifade edeceksiniz... ...bunun için dünyanın kapanması... Vaniler fena damgasıyla damgalanması yok olması lazım. İşte bu nimet karşısında dahi Rabbinizin hangi nimetlerini teksip edeceksiniz? Ve sonra yet'eluhu menfis semawati vel ard. Göklerde ve yerde bulunan herkes hesaba çekilecek. Herkesi sorguya tabi tutacak. Ve sonra mahşer, kıyamet, mizan kurulacak. Bütün bunları sırasıyla anlatır cin ve insan. Cehennem bütün dehşetiyle anlatılır. Cennet bütün iç açıcı nimetleriyle anlatılır. Cin ve insin elinin değmediği huri ve ile anlatılır. Sure sure-i rahman sonunda Tebarek etmu rabbike zil celali vel ikramdir. Rabbi Teala hazretleri kurduğu şu düzende çevirdiği eşrafı hadiseler içinde oynadığı şeyleri Kutsi tasarrufatını nakleder. Sure-i Rahman cinleri cuşu huruşa getirmiştir. O kadar ki i Ekrem döndükten sonra ashabını okudu. Okudu da tavırlarını beğenmedi. Ve şöyle buyurdu. El cinnu ahdenu minkum radden ve mâ karâtu min tebeyi âlâi rabbükü mâ tükerribân illa kaluhu. Velâ bişeyin min âlâika rabbena nukezzub feleke'l hamd Cinler sizden iyi cevap veriyorlardı ashabına diyor. Medine'de onları Beyza'ya veya Mekke'de onları Beyza'ya diyor. Cinler sizden iyi mukabele ediyorlardı? Ben ne zaman tebeyye aleyh rabbütumu kezdib an dedimse ilkildi oynadı ve şöyle dediler. Hayır ya Rabb'i. Senin hiçbir nimetini tekzip etmiyoruz. Ham subleminler sana aittir. Ashab-ı Resulullah iyi mukabelede bulunmamıştır. Ashab-ı Resulullah iyi mukabelede bulunmamıştır. Resul-i Ekrem sır işte diyordu bunu. El cinnu ahsanu minkum Ve ma min illa qalu bi şey'in senin nimetlerinden hiçbir şeyi tekzip etmiyoruz ya Rabbi. Hamd ve minnet sana aittir diyorlardı. Muhterem cemaat. Cin tayfası karşısında ayatı ilahi tilavet ediliyor. Cin tayfası boynunu büküyor, inkiyat ediyor, Resul Ekrem'in etrafında halaka oluyor. Kur'an-ı Kerim asızdan bu asra kadar aynı hakikatlara tercüman, aynı şeyleri dile getiriyor. Kalbinize ne oldu sizin? Allah. Ruhunuza ne oldu sizin? Allah. Ne oldu ki alei ilahi başınızdan aşağıya yağıyor olduğu halde? Ne oldu ki Allah nimetlerini sıralayıp duyduğu halde durdu halde? Siz ne ilahi karşısında? Samim timhalinizde uyuşuk uyuşuk duruyorsunuz? Cen bela bir şey mi aleike Rabbena nukezzibu dir Ne zaman diyeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ı hayata düstur yapıp da hiçbir şeyi tekzip etmiyoruz diyeceksiniz? Ne zaman bütün emir ve fermanlarına intidad edeceksiniz? Ne zaman onu hayatınıza düstur yapacaksınız? Ne zaman yalancıktan yaşamayı bırakıp hakiki olarak Kur'an'ın kubbesi altında ona sahip çıkacaksınız. Ne zaman geceniz gündüzünüzden aydın olacak, ne zaman kabrinizi gündüzünüzden aydın etme yoluna gireceksiniz, ne zaman Darü Selam'ın cemaat haline geleceksiniz, ne zaman Allah'ın maksatlarını anlayacaksınız, ne zaman Hz. Muhammed'den dinliyor gibi onu dinleyeceksiniz, Sallallahu Aleyhi Vesselam ve ne zaman üç asırlık kaflet üzerinizden atacak yeniden İbn i Han'ın ifadesiyle Allah'a inanacaksınız. Ne zaman Allah'a inanacaksınız müminler? Allah Kur'anında ya iyyuhelledi amen aminu diyor. Ey iman edenler iman edin diyor. Ey şakacıktan işin ucundan tutanlar iman edin diyor. ''Ey kenardan kenardan dolaşanlar ashabı Bedir'' gibi işin altına girin diyor. ''Ey gecesini sıcak ve yumuşak döşeklerde gö geçirenler, gündüzünü gazret içinde imrar ettirenler iman edin'' diyor. Ne zaman iman edeceksiniz? Ne zaman günahdeyi duyup ''Ya kavmena inna zemina Kur'anen acaba diyeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ın mevceleri içinizde iman heyecanı meydana getirecek? Ne zaman fısku fücurel veda deyip sokak ve çarşılarınızdan uzaklaşacak? Ne zaman yalanı görmeyeceğiz bir dünya kurulacak? Ne zaman içinde faiz ve rüşvetin cari olmadığı mükemmel bir nizam teessüs edecek? Ne zaman devlet reisiniz haysiyetli parlamenterleriniz özü sözü doğru fersler haline gelecek? Ne zaman siz onların karşısında hak hakikati tereddütsüz kükreyecek hali edeceksiniz? Ne zaman firavunlar gibi menfaat karşısında delil olmadan kurtaracak? Sırtınızda taşıdığınız bir canı tereddüt etmeden Mevla'nın yolunda kurban edeceksiniz? <Gülüyor> ne zaman Ali gibi sırası geldiği zaman kılıçlar altında kütüpteki et gibi doğrulanmayı rızadide olarak karşılayacak? ...ne zaman maharike göğüs gelecek, ne zaman yeter yattığımız ve oturduğumuz... ...keykey hey, kazaba kazaba dolaşalım diyeceksiniz. Ne zaman camilerde bulunduğunuz halde Kur'an'dan uzak bulunmayı terk edeceksiniz. Ne zaman Kur'an ayrı vadide, siz ayrı vadide dalalet ve terk edeceksiniz. Ne zaman Kur'an'ı raflardan indirip içine ineceksiniz. Ne zaman Kur'an'ın küfürü pazını silecek... ...kitabımdır diye sahip çıkacaksınız. Ne zaman cemaat... ...ne zaman dolaştığını... ...kıvmena inna demeyene Kur'an'ın acaba... ...ne zaman Ecebu Allah diyeceksiniz... ...Allah'ın davetçisine icabet edin... ...bu mevzuda başınızı bu yola koyun... ...Resulullah'ın eşiğinden başını, başınızı ayırmayın... ...mev'ud olan şafakatsın sesi, tatlı, horozlar ötsün, Hazreti Muhammed'in ruhaniyet ufkunuzda temezsül etsin, belirsin. Gönlünüze ve itmine Allah sizden razı olsun. Yolunda sizi kaim ve daim kılsın. Ela inna ahsenel kelami ve evlâ nizam. Selâmullahil melikil azîzil allâb. Kemâ kalallâhu temâreke ve teâlâ fil kelam. Vayda kural kuralı feslemi olah, ve